Alhamdulillah Rabbil-Alamin, ve alaakbete lilmuttekin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 ve nısfun şükrün Sadaka Rasulullahi Fima kal Ve netaka Habibullahi Melikil Azizil Mutea Çok aziz Ve pek muhterem Müslümanlar Hemen hemen Her sene Medine Kabe dönüşümüzde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 Ya sabur, ya sabur Bir ömür boyu Hadisata karşı mukavemetin Tek sırrı Sabırdadır muhterem mümirler Onun için Kur'an-ı Kerim ma yüveffes sabirûne Edrahum bi gayri hesab Diyor Sabredenlere Muhakkak ve mutlak ecirleri Hesapsız Verilecektir Muhterem mümirler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 getirdiği güçlükler ve zorluklara karşı sabredeceğiz mesela tarladan bağdan bahçeden dükkandan geldin nefis hemen uyumak istiyor akıl ve ruh da diyor ki yatsı namazını kılmakların lazım böyle olunca müminin yatsı ezanını bekleyip yatsıyı kılmak için sabra ihtiyacı var muhterem müslümanlar sabredecek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 Ve o erken kalkışın nefse olan zorluğuna sabretmek. Orucun meşakkatine sabretmek. Zekat veriyorsun, servetim azalıyor diye nefis yükleniyor. Şeytan bir taraftan ika'atta bulunuyor. Buna sabretmek. Yani hac ediyorsun, e yolculuk tabii. Şimdi milyonlar denemiyor, yüz milyonlar denecek kadar hacin yükü de ağırlaşmaya başladı muhterem Müslümanlar kasadan, keseden bunu çıkarmak da hayli mesele. Bunun meşakkatine sabretmek. Onun için Cenab-ı Hak felâ râfefe Artık ailevi şeylerden sakınacak. Bilhassa ihramda tabi. Bu ihram için. Bilhassa ihramda. Vela füsûka fisku fucûr. Kötü söz fena hareketten sakınacak. Vela cidal, yetlerini kırıcı ağır sözler ve atışmadan, çekişmeden, gazaptan, öfkeden katiyetle sakınacak. Men hacce lillahi falam yarfız ve lem yefsuk rac'a kayyomu gayr "Yevm" kelimesi fetile okunduğu zaman daha fasih olur. "Kayyomu <gülüyor> veladetü Bir kimse Allah için haccederse, fisku fuhur ve hacci bozucu ailevi hareketlerden sakınacak olursa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 Hali hazırdaki Kültür Bakanı arkadaş, bizim Çile arkadaşımız, 12 Eylül zindandayken, o da beraberimizdeydi. Hali hazırdaki Kültür Bakanı'nın sesi geldi radyodan. Ben Yaru ı Ağyâr'ın önünde ecdadıma sövdüremem, bu filme müsaade etmem diyor şimdiki Kültür Bakanı. <Gülüyor> Cenub-ı Şarkı'da, Hatay'da mı nerede bir yerde bir vaiz kardeşim.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 Habliyetini hak olan arştan uzanan ele mi çelik pençelerle sarılacaklar. Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Öyleyse kapı caminin cemaati kendiye gel. 24 saat imtihan içerisindesin. Allah görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Ya evet. yüce Rabbim bizi en güzele ilet. Amin. Evet.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 İnşallah misallerle, hadisler ve ayetlerle genişleteceğiz. Allah nasip eder, ömrümüz vefa eder, vakitlerimiz müsait olursa inşallah. İbadetin zorluklarına sabur. Bir de masiyetin taziklerine sabur. Muhterem mimiler, hacılar, hocalar, gençler, efendiler. Bir de masiyetin tazikine sabur. Az evvel biraz da acı söyledim.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 Tabii çok duydun ama tekrar bir daha söylüyorum. İnsanın en büyük düşmanı bünyesine yerleşen nefis ejderi. Rabbim şerrinden muhafaza bulsun. Bir sefer dönüşü. Bir sefer dönüşü kainatın fahri peygamberler peygamberi Nebi-i Şan Efendimiz böyle buyuruyorlar. Racana min el cehad el asgar ile cihada اكبر küçük cihattan küçük hart'tan büyük cihada büyük muharebeye dönüyoruz. Peygamber Efendimiz böyle buyruluyorlar. Racana minel cihadil asgar ila el cihadil ekbar. Etrafındaki mücahidin asap hayret ettiler. Ya Resulullah, efil medinete aduun? Medine'de düşman mı var ya Resulullah? Düşman artık kilometrelerce uzakta kaldı.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 Allah'a şükreden insanlar olarak yetişsinler diye 48 senedir kürsüdeyim. Evet. Ve inşallah ati İslam'ındır. Muhterem sunmalar. yarım dünya koca Üstad bediyü zaman bediyü zaman kırtlağını koparırcasına feryat etmiştir 50 yıllık mücadele hayatında. Müstakbel İslam'ındır. Gelecekte en gürsa da Kur'an'ın olacaktır diyor. Ben bu imanı bugüne kadar taşıdım. 70 yaşımda, 71 yaşındayım. Yarın için de böyle olacak diye bekliyorum Müslüman kardeşim duyuyor musun? Ve azm-ı irademden en ufak bir şey kaybetmedim. Ati İslam'ındır inşallahü teala. <Gülüyor> Mütermimler sabrın artık mukaddemiyeye böyle girmiş olduk. Özür diliyorum.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 Muhammed İkbal'in dediği gibi Ey başının örtüsü milli bakağımızın remzi olan Müslüman annesi diyor Ya ya ya ya iman aşk iman ve aşk fanusu olan başörtüsü fanusu olan fanus neydi gençler bilmez yaşlılar bilir Konya'da elektrik yokken lambayı yakan Dört tarafı cam olan fanusa kor, onunla geceleri misafirliğe gider gel, öyle mi? Gider gelirdik. Yani lamba rüzgardan vermesin diye fanusa korduk. O günleri biz yaşadık muhterem Müslümanlar. Evet ve İkbal teşbihi beli ile diyor ki ey başının örtüsü milli şahsiyet lambamızın fanusu olan Müslüman annesi.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 Konya'da filan bazıları yetişti, türe dişindi. Ebu Cehil karpuz kökeni gibi veya veya Mevla muhafaza versin zehirli ot gibi yeşeren bazıları türedi. Mevlana'ya müşrik, Muhittin Arabi'ye şeyhi ekfer, Yunus Emre'ye zındık diyorlar bunlar. Onu ne yapacağız? <gülüyor> Çok acayip değil mi muhterem Allah razı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 Üzeri tabii biraz acıyor onu çekerken, Mevlana diyor ki, <gülüyor> Bey Mahluk diyor, yarayın iyi olması o yakının çekilmesine bağlı diyor. O yakıt çekilecek ki, açık kalan rutubet, azıcık kalan rutubet kurusun saate kavuş diyor. Yok diyor. O mahluk bu şifa ve afiyetin manasını bilemez. Yakıyı çeken baytara çifte sallar durmadan diyor.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 senelerdir bağırıyor bu memleketin evladı niye dönmüyorsun şikayet ettiğin halde bu işin çaresine neye yönelmiyorsun adam öldürmekle önüne geçeceğim zannediyor ya yazık dağdaki eşkıyanın kalbine iman ve aşk götüreceksin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 Gençler, gençler, hayırlı evlatlarımız, Allah için de ağlayabiliyor musunuz? Rica ediyorum, soruyorum. Allah için de ağlayabiliyor musunuz? Amel defterinizde Allah korkusundan ağlama diye bir satırda var mı? Hı? Hayırlı ati ver Rabbim.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 birkaç biniti var, birkaç kalınçları var. Kervan takibine çıkmışlar. Çelik, çomakla Bedir sahnesindeler. <gülüyor> Resul-i Zişan Resul-i çadırına çekildi ve yüklendi muhterem Müslümanlar. Yani İslam'ın ilk harbi Bedir dua ile kazanıldı diyebilirim size. Cesaretle ve kuvvetle ve katliyetle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 bir aralık. Peygamber Efendimiz baştan biraz böyle. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celalü vel ikram, bir rahmetike estağiz. Siz de bunu çok çok okuyun muhterem Müslümanlar. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celalü vel ikram, bir rahmetike estağiz. Ey hayyu kayyum olan, celal ve ikram sahibi kainatın Yüce Rabbi Yüce Allah'ım,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 Yani Resulü Zişan'ın da böyle gözyaşları, fazla üzülmesine Sıddık Ekber gönül koydu ve araya girdi. Ya Resulallah lütfedin artık, lütfedin, lütfedin, zafer mukadderdir, Allah'ım lütfedecek dedi. Muhterem Müslümanlar bunu şunun için söyledim, Müslümanların bugün iki ciddi sayısız vazifeleri var da,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 Atinin bizim olması için Gençliğimize ihtiyaç var Bu bir İkincisi muhterem Müslümanlar Hulusla ve aşkla yanık gödülle dökülen Gözyaşları Gözyaşları ve gözyaşları Muhammed İkbal Muhammed İkbal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ederken Esrar ve rumuzunda öyle diyor Vakti heyca Tidhu ahen Mücadele, taarruz ve cihat saflarında kılıncından kıvılcımlar dökülen Nebi-i Zişan, ibadet ve secdelerde gözyaşı secdeleri, seccadeleri sırsıklam eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Müterem üminler, el-İman-ı deyip geçecektim, size bugün şükürden bahsedecektim sabırda kaldık. Sabırda güzel şey. Yani iyi bir yerde kaldık gene iyi bir çizgide kaldık. Gene mukaddimede kaldık. Bizim Hafız Hayrettin'in kulakları çınlasın. Zaten hocam diyor şimdiye kadar mavzuğa hiç girmedik diyor. Ömür hep mukaddimeyle geçti. Ama gelecek ders inşallah mavzuğa gireceğiz. Şükür mavzuğunu şöyle güzelce bir işleyeceğiz. Muhterem Müslümanlar şükür için Cenab-ı Hakk'ın geçen derste okuduğum ayeti ve dersimin girizgahı olan ser lavhasını tezcin eden ayetcelliğe tekrar mana veriyorum. Allah kasem ederek Lamu tekit ve Nunu müşeddede ile böyle buyuruyor. La in şekartum ve le in kafartum in azabi le şedid. Ey kullarım verdiğim nimetlere, insanlık nimetine, afiyet nimetine, sıhhat nimetine, vatan nimetine, sancak nimetine, bayrak nimetine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 Dersi kesiyorum. Müslüman Türkiye'mizin atisinden korkarım. Rabbim bu memleketi ve Necip evladını böyle bir imtihana tabi tutmasın diye Allah'ımıza hep beraber yarolarım teala. O da nasıl olacak? 65 milyonumuz semadan uzanan nur yumağı ele Hazreti Kur'an'a sımsıkı sarılacağız ve atimizi iman ve aşkla mühürleyeceğiz Muhammed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 Temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi semavi ve azı felaketlerden, yıkım ve tahribattan, bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Cümlemize. Ve arz üzerindeki bütün mümin kardeşlerimize cennet, cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Umma Yasıfun ve selamün al murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin el Fatiha.